Ceberrut havuzları onun nurlarının feyziyle fışkırandır. Hiçbir şey yoktur ki ona bağlı olmasın. Çünkü eğer o vasıda olmasaydı, o zat vasıda olmasaydı mevcudat zail olurdu. Öyle bir salavat ki senden sana ve ona yakışır. Allah'ım o sana delalet eden kapsamlı sırrındır. Senin için önünde durmuş en büyük perdendir o, Allah'ım. Beni O'nun nesebine ilhak et, O'nun şerefinden bana da nasip et. O'nu bana öyle bir tanıt ki, cehalet kaynaklarından kurtulayım. Fazla ilim kaynaklarından kana kana içeyim. O'nun yolu üzere, yardımınla mahfuz bir yolculukla beni huzuruna al.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 Allah ve melekleri peygambere selavat, rahmet indiriyorlar. Ey müminler siz de ona selavat getirin, ona selam verin. Allah'ın salavatları, selamı, tebrikleri, rahmet ve bereketleri Efendimiz ve abdin, sevgilin, peygamberin olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme al ve ashabına olsun. Tekler ve çiftler adedince ve Allah'ın mükemmel ve mübarek kelimeleri adedince. Efendim hayırlı geceler sevgili dinleyiciler ee, Yine sizlerle beraber bir gece yolculuğu programındayız Her zaman olduğu gibi inşallah ee, Bugün de yine genel program formatında Anlatmaya aktarmaya çalıştığımız bazı şifreler var Geçenlerde kainatın anahtarı olan şifrelerden bahsettik ee, O kilide uygun olan anahtarları Sizlere tanıtmaya, kendimize tanıtmaya çalıştık, hep beraber tanıdık inşallah. Bazı kelimeler üzerinde durmuştuk ki o kelimelerin her biri bir açılım, ruh noktasında bir açılım, mana noktasında bir açılım. Az önce arkadaşlarımızdan bir tanesi diyor ki yani şu eserlerin diyor Türkçe'ye çevrilmesi mümkün değil mi? Yani Türkçe'ye çevirsek. Türkçe'ye değil, anladığımız bizim işte normal gündelik konuştuğumuz lisana çevirsek olmaz mı diye sorduğunda o kadar geniş alemden gelen hakikatlerin yüklenmiş olduğu bir mana misyonu vardır, mana frekansı vardır ki o geniş alemi dar aleme sıkıştırırsanız eğer, sıkıştırırsak eğer kasma yapar. Hakikatlerin öyle bir kabı vardır ki ruhun kabı giysisi bedeni misaldir, misal bedenidir enerji bedenidir o enerji bedeni durağın değildir, belli bir hacmi yoktur, eterik beden dediğimiz o yapının sürekli olarak genişler açılır çünkü ruh külliyet kesbetmeye müsait bir yapıda yaratılmıştır, genişler ruh, ruhun genişlemesi ve külliyet kesbetmesi işte birisine bir duygu yüklersiniz Birisi gelir yanınıza, ona bir duygu verirsiniz. O duygu bir anlamda küllileşir. Hakikat noktasında esas külliyet kesbeden kimdir diye soracak olursa Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir ki gelmiş ve geçmiş bütün her şeyin üzerinde onun nuraniyeti vardır. Çünkü kainat onun Sırrı üzere, onun nuru üzere yaratılmıştır. Sen olmasaydın, sen olmasaydın alemleri yaratmazdın. Demek ki o geniş alemden, o sonsuz alemden gelen hakikatlerin yüklenmiş olduğu kelimelerdeki uluhiyet, kutsiyet ve e, mana frekansının yoğunluğu o alemin gerilimini taşıyabilecek potansiyelde olması gerekiyor. Onun maddesinin de onu kaldırabilecek bir yapıda olması gerekiyor. Bu noktada kelimeler önemli. Mesela bir kelimeden, bir kavramdan bahsetmiştik geçenlerde. Mesela Miraç kavramından bahsettik. Allah'ın Allahu Ekber olması kavramından bahsetmiştik. Sübhan olmasından. Yine Birkaç kelime daha vardı. Bunlar da, mesela aile de bir kelime, o da bir kelime. Bu kelimelerin her biri maddesel olarak da, artık bunları hani geçenlerde Marankil yapmış olduğumuz programlarda da bahsetmiştik, bu kelimelerin her biri ölçülüyor bu kelimelerin e, insandaki tesir noktası, o havaya yayılan o ses enerjisinin de bizim mana yapımızda bir etkileşimi var. Mana yapımızla etkileşimi var ki bununla alakalı laboratuvarlarda Kur'an-ı Kerim üzerinde deneyler yapılmış. İşte İnsanlara dinletiyorlar. Sadece sesle bile insanların rahatladığı, metabolizmalarının optimum seviyeye geldi. Demek ki kelimeler, demek ki havada onların yayılımları önemli. Bu noktada o gayb aleminin getirmiş olduğu nuraniyeti, ruhaniyeti, kutsiyeti ve uluhiyeti öyle kelimelerle ifade etmek lazım ki Allah Adem'e kelamı, kelimeleri öğretmiştir. Beyan, anlamayı öğretmiştir insana. Ve bu kelimelerin her biri, bu kelimelerin... Ee, yapısal olarak açmış olduğu şifreler vardır ki bugün yine o kelimelerden birinden bahsedeceğiz Fatiha kelimesi üzerinde duracağız bugün haftanın ilk günü ve dahi inşallah bu program Fatiha noktasında ruhaniyet, ulviyet ve kutsiyet noktasında bu programda ve daha sonraki programlarda bu program geçmiş ve geleceğe kapsasın diyorum bütün programları da inşallah kapsasın mahiyetinde Açan sırrı üzerinde duracağız. Fatiha'nın ruhaniyat aleminde açan kelimesine, Fatiha kelimesine yüklenmesini göreceğiz. O Fatiha'dan onun taşınmış olduğu mana yoğunluklarına bir yolculuk yapacağız inşallah. Tabi şimdi Fatiha'yı anlatırken, Fatiha üzerinde dururken, bu kelimeyi e, tanıtırken, anahtarını sunarken insanı hayvandan ayıran beş temel özellik var. Bu beş temel özelliklerden bir tanesi de kelimeler. Bütün eğitimcilerin ve bütün sistemin amacı, malum öğreticilerin hepsinin amacı insanı insan yapabilmek yani insanı, Sıradan bir hayvan türü olmaktan kurtarmak. Geçen hatırlıyorsun ee, Ali seninle beraber Risale'de bir paragraf vardı. Devri Alem programında onu anlatmaya aktarmaya çalışmıştık. Orada eğer ki diyor din olmasaydı, peygamberler gelmeseydi, akıl indirilmeseydi insan ne olurdu? Bir hayvan olarak kalırdı. Hayvan olarak kalmaya devam ederdi. Sıradan bir tür olurdu. Çünkü insanın hayvaniyet boyutu var, insaniyet boyutu var, bir de sır boyutu var. Din ve peygamberler, işte bu kelimeler, bu kavramlar, peygamberlerin mana aleminden getirmiş olduğu o tohumlar insanın alemine atılıyor. Ve o alem ne kadar temizse o tohumların yeşermesi o kadar süratli oluyor. Kelimeler bu noktadan önemli. İnsanı hayvan türü olmaktan çıkarıyor kelimeler, insaniyet noktasına ulaştırıyor. Yeryüzünde Allah'ın bir halifesi olarak yaşatıyor kelimeler insanı, kavramlar. İşte bütün bu eğitim seferberliğinde en büyük eğitimci Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en büyük eğitimci allah Teala rububiyeti var. Ve o rububiyeti temsil noktasında İsmi Azam'a mazhar olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en önemli temel prensip olarak bu altyapı olarak belli kelimeler üzerinde durmuşlar. Tabi kelime deyip kavram deyip geçmemek gerekiyor. Yani kelime bir bilgiyi taşıyor. Burada kelime işin maddesi bilgi ise işin manası. Kelime, madde, bilgi, mana. İşte biz o kelimelerden yola çıkarak oradaki bilgiye yani mana yoğunluğuna açılım sağlayacağız ki bilgiyi kelimeler bizlere aktarıyor. Nasıl kulluğu sizin eliniz, ayaklarınız, tüm vücudunuz temsil ediyor, tüm kainatta her şeyi zikrediyor, bir yaprak da zikrediyor. Müekkel melekler var. O yapraklara münhasır, bir yağmur damlasına münhasır. Gözünüzdeki hücrenin içerisinde de vazifeli olan görevliler var. Onların bir noktada oraları nereleridir? Mescitleridir. İşte bu açıdan bir yerin muhakkak ki maddesi de önemlidir. O kelimelerin ruhaniyat aleminden gelmesi de önemlidir ki işte... Kur'an-ı Kerim'deki kelimeler, Kur'an-ı Kerim'deki her bir harfin taşımış olduğu enerji diyelim biz. Yaklaşım sağlayabilmek için enerji diyelim. Özel formatlanmıştır. Geçen bir hocamızla program yaparken Sayın Maranki ile orada çok enteresan bir şeyden bahsetti kendisi. Kubilay dedi, dilersen dedi senin şu alttaki fona dedi. Bir şey yapalım bir program yükleyelim dedi onu dedi ben yani bir enerji dalga boyu ona göndereyim dedi onun o müziğin üzerine bir kılıf gibi bir buğu gibi bir sis gibi yapışsın ve tesir noktası güçlü olsun çünkü senin bu alttaki müzik kiliseyi andırıyor Kiliseyi andırıyor derken kilise Allah'ın orası da bir e, mabet, kutsi bir yer, kutsallık. Çünkü insanlar orada da Allah'ı anıyor. Ama teferruat mevzularda belki farklı şeyler olabilir de genel manada diyorum teferruata takılmamak lazım. Şu müzik de insan üzerinde bazı latifeleri açıyor. Yapılan besteler de mesela sultaniye gahı düşünün veya kürdili hicaskarı düşünün. Benim çok sevdiğim Hicaz makamını düşünün mesela. Bunların hepsi de insanda bazı latifeleri açıyor. Ne yapıyor bir sanatçı? Allah'ın Hicaz makamını, o Hicaz makamı isne bakıyorsa, hangi latifeleri uyarıyorsa. Mesela ilahiler, ilahi müziklerde özellikle mana yüklü ki bir açıdan bakarsanız ilahi olmayan bir şey yok. O bir yorumlama meselesi. Her şeyde ona bir yol vardır. İşte o dedi bu senin müziğine dedi bir kılıf gibi bunu geçirelim bir format atalım tesir noktası güçlü olsun ve Kur'an-ı Kerim'deki kelimelere bakıyorsunuz. Belki aynı kelimeleri gündelik yaşamda da kullanıyorsunuz. Ancak Kur'an-ı Kerim okurken ki o kelimeler veya Kur'an-ı Kerim ...deki o kelimeleri gündelik yaşamda kullanmanız... ...o kelimelerin üzerinde sanki bir kılıf var gibi düşünelim. Belki her kelimede bu kılıf var... ...her kelimede kendi açısından bir mana var. Ancak Kur'an-ı Kerim'in kutsiyet noktasında... ...ulviyet noktasında kelimelerinin üzerinde... ...öyle bir mana yoğunluğu var ki... ...her bir kelimenin üzerinde melekler raks ediyor. O kelimeyi siz bir insana söylediğiniz zaman onun aleminde ama müsbet manada, ama menfi manada değişiklikler oluyor. Metabolizmasında ama müsbet manada, ama menfi manada. Peki kişinin metabolizmasında veya ruhsal yapısında, müsbet ve menfi manada Kur'an-ı Kerim'deki kelimelerin tesiri ne ile doğru orantılıdır diye soracak olursanız, o kişinin inancı ile doğru orantılıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki kelimelerin öyle bir özelliği vardır ki, İnanan insanların imanını arttırır, inanmayan insanların ise kulaklarını cırmalar, onları uzaklaştırır, kaçırır. Yani seleksiyon dışlar. Vücudunuza yabancı bir madde girdiği zaman etrafı iltihaplanır, daha sonra vücuttan atılır. İşte Kur'an-ı Kerim'le paralel olan, mana frekansında olan insanları Kur'an-ı Kerim tedavi eder, onları çeker ve dahi onların aleminde açılımlar sağlar. Ancak ancak diğer farklı bakış açısında olanlar için de kaçırıcı özelliği vardır. Demek ki kelimeler değildir aslolan. Madde değildir aslolan. Maddenin taşımış olduğu manadır. Kelimelerin üzerindeki meleklerin raks oranının yoğunluğudur. Bu noktada Kelimeler kutsiyet, ulviyet ne kadar ona sahipse, ne kadar mana aleminden, ne kadar ruh aleminden kopup geliyor ise o kelimenin tesiri o kadar güçlüdür. Demek ki bilgiyi kelimeler aktarır dedik. Bilgiyi aktaran şey kelimelerdir. Kelimeler bilgiyi taşıyor. İşte kelimeler... Ve kelimelerin üzerindeki kavram, kelimeleri kavrayan o mana önemli. Vahiy dedik örneğin. Vahiy bir kelimedir. Kur'an'ın bir ismi de vahiydir. Kelime demek kavram, kelime öyle bir şey ki bir manayı alıyorsunuz o kelimeyle. Bir manayı alıyorsunuz. O manayı Karşıdaki insana şırınga edebiliyorsunuz, şırınga ediyorsunuz bir kavramı. İnsanın ruhuna mal ettiren bir ok mudur kelime? hut bir bıçak mıdır, bir alet midir? Bak öyle kelimeler vardır. İnsanın duygu aleminde nasıl yansımalar yapıyor? Diyorsun ki adama, çok basit bir kelime. Sana milipiyangodan 10 milyar çıktı diyorsun. O kelimenin taşımış olduğu mana o insanın aleminde sevinçler doğuruyor. Çünkü 10 milyarın zenginliğini hayal ediyor. Bak nasıl duyguları tetikliyor. Başka bir kelime kullanıyorsun Allah göstermesin diyorsun ki Annen az önce vefat etti. Bak kelime kulağa giriyor gözyaşı olarak çıkıyor. Kelimenin taşımış olduğu mana. Bu maddesel anlamda basit bir örnek. Görebildiğimiz bir örnek. Peki acaba Kur'an-ı Kerim okurken peki o kutsi ve ulvi kelimelerin ruh alemimizde ne gibi tedaviler yapıyor? Bir arkadaşımız anlatıyor. Bizim çok yakınımız diyor. Geçenlerde arabayla gidiyoruz. Kendi üzerlerinde menfi bir akım var. Ve bu menfi akımdan dolayı sürekli kavgalar şunlar bunlar filan yapıyorlar. O ara elimde cevşen var diyor. Fi tarihinde anlatmıştı bu olayı. Ne zamanki diyor cevşeni diyor aralarına sokuyorum diyor, böyle uzatıyorum diyor, çaktırmadan diyor, açıyorum diyor, pat kavgaları bitiyor diyor. Böyle bir şey anlatıyor. Şimdi bu olayla onun arasında bir bağlantı var mıdır? Hakikat noktasını kavrayan insan için bağlantısı olmayan hiçbir şey yoktur. Her şeyin birbiriyle bağlantısı vardır. Ama materyalist noktada sadece sınırlı noktada görebilen insanlar için hadi canım ne alakası var dersiniz ki bakın Kur'an-ı Kerim'deki kelimeler, Kur'an-ı Kerim'deki kavramlar bir insanı çıldırtabildiği gibi bir insanı delirtip kafalarını duvara vurdura vurdura öldürdüğü gibi bir insanı da çok o insana da bir başka insana da çok farklı açılımlar yapabiliyor. Şimdi bir Ali, Ali ne yazdın Ali? Ne yaptın? Ne bu? bu bir örnek mi veriyorsun burada? Bir bilgisayar düşünün... ...giriş şifresi koymuşsunuz... ...kelime de atıyorum... ...beyaz olsun mesela diyor... ...şifreye ak yazsanız... ...şifreyi kabul etmeyecektir yani... değil mi? ...bu bir örnek olması açısından söylüyorsun... ...ya da parolası siyahtan bir... E, ...işte bir parolaya girmek... ...bir kışlaya girmek için... ...nöbetçiye kara derseniz... ...naneyi yersiniz diyor... ...çünkü... Siyah yerine kara kelimesini kullanmak parola değil mi? Onlar bir işarettir yani kelimeler üzerindeki manalar. Şimdi evet kelimelerin tesir noktasını kelimelerin taşımış olduğu manalar üzerinde duruyoruz ki havaya yayılmış olan bu kelimelerin havada bulunan gedikleri kapatma özelliği yine aynı şekilde auramızı kapatma özelliği olduğu gibi bir şifre dedik. Bir telefon numarası gibidir kelimeler. Çünkü kelimeler bir manayı karşı tarafın kalbine aşılamadır. Allah'tan vahiy kelimeleri alınmış. Değil mi? Kur'an-ı Kerim bir vahidir, Bu kelimeler alınmış ve ruhumuza aşılanmış. Ve bizi ne yapmış bu kelimeler? Bizi bu kelimeler hayvaniyetten kurtarmış ve Adem yapmış, insan yapmış. Bu kelimelerdeki yoğunluk bizlere ne vermiş? İnsan olan insana sırlar vermiş, açılımlar vermiş. Hayatımızın temelini oluşturmuş kelimeler ki her sabah o kelimeler geliyor. Her sabah, her an o kelimeler her yerde. Şimdi biz esas bugünkü konumuz giriş babında bu kelime ve kavramın açılımı noktasında kelime işin maddesi kavram manası. Fatiha'nın üzerinde duracağız. Çünkü Fatiha'nın da özel bir şifre. Fatiha dediğiniz anda ağzınızdan çıkan o kelimenin taşımış olduğu mana, yani o kelimenin üzerindeki meleklerin raksı bütün meleklerin dikkatini kendi üzerine çekiyor. Ağzınızdan çıkan tek bir kelime. Ve size en yakın olan o kelime sizi ilahi beste ile bütünleşmenizi sağlıyor sizin ilahi bestenin bir melodisi olmanızı sağlıyor bak, bir melodi çıkarıyorsun ağzından bir raks var o kelimede bir mana var bir estetik var İnsan ruhunu okşayan latifeleri gıdıklayan bak tarif edemiyorsun bazen hangi latifeleri uyarıyorsa nereleri tetikliyorsa kelime fatiha diyorsun Fatiha'yı ne kadar iyi biliyorsan, Fatiha üzerinde kainat ilmi noktasında ne kadar derin düşünüyorsan, o kelime sende o kadar tesir yapıyor. Onlar Allah dediklerinde içleri titriyor. Allah dediklerinde tüyleri diken diken oluyor ve gözlerinden yaşlar geliyor. Geçen bir programda bu olaya şahit olduk. Bir arkadaşımız tevhid noktasında bazı, yaklaşımlar sağlıyor. Bazı hadiselerden bahsediyor. Orada 3-5 kişide hususiyle tasavvuf ehli olan insanlarda telefon almıyoruz. Hususiyle tasavvuf ehli olan insanlarda e, acayip tepkimeler oluyor vücutta. Enteresan böyle e, değişiklikler oluyor. O bir cep telefonunu düşünün. Nasıl radyonun yanında cızıt cızıt cızıt cızıt parazit şey yapıyor böyle. Sesi frekansı değiştiriyor. Allah'ın o uluhiyetin Bilme noktasında Allah onun mana aleminde ne kadar bütünleşiyor ki böyle onu gerilime getiriyor. İşte Fatiha'da böyle yani evren sanatının, ilminin, ahenginin ilahi bir şifresidir. Evrensel bir şifresidir Fatiha. Sıradan bir kompitür programını başka bir dile çevirdiğinizde çok basit bir program düşünün onu... Başka bir programa çevirince çok büyük kargaşalar oluşur. Değil mi? Sistem uyum sağlayamaz ona. Farklı format yüklerseniz mesela bizde bir Cool Edit programı var. Bir de Winamp programı var. Bunlar işte bilgisayarda müzik. Hani birazcık montajla ilgileniyoruz arkadaşlarımızla oradan bizde. Yoksa bildiğimizden filan değil yani bu işleri. Bir Cool Edit programını Winamp'ta açamıyorsun. Winamp'i de şeyde açamıyorsun. Cool Edit'te açamıyorsun. İkisinin ya kul cool edit olması lazım veya vine ikisinin aynı program olması kargaşa oluyor açmıyor Kaldı ki düşünün böyle bir şey böyle basit bir şeyi düşünün açmıyor O külli alemin o geniş alemin cüz'iyat noktasında yansıması olan bu kul cool edit ve vine programı açmıyor ise bir kargaşa oluyor ise o ilahi alemdeki kelimelerin değişmesiyle kelimelerin Yanlış seçimi ile acaba programlar kilitlenir mi, açılır mı? Hep şundan bahsediyoruz. Evrende temel olan unsurlardan bir tanesi evrenin bir enerji yapısı. Evren bir enerjidir, enerji yoğunluğudur. Her şey bir açıdan enerjidir. Madde enerjinin yoğunlaşmış halidir. Yoğunlaşan madde eşittir. Yoğunlaşan enerji eşittir, maddedir. Bu noktada onun üzerindeki o enerjiyi etkilemedir mühim olan. İşte ilahi binbir esrarı, o binbir esrar olan ilahi alemleri ve o alemlere düzen, düzen veren, o alemlere mana veren, o alemler içerisinde sırlar barındıran bir kelimedir Fatiha. Ve Fatiha'nın başka bir kelimeye çevrilmesi mümkün değildir. Çünkü mana alemindeki o kavramı kaldırabilecek sadece ve sadece Fatiha kelimesidir. Sizin Fatiha derken ki havada çıkarmış olduğunuz şekil ancak o kavramı kaldırabilir, taşıyabilir. Ancak bardağın içinde su durur. Masanın üzerinde su durmaz. Ancak Kabın içerisinde su olur. Düz bir satıhta su durmaz. Ancak o Fatiha kelimesinin üzerinde o Fatihanın taşımış olduğu kavram ve mana durur. Allah sebepler noktasında, hikmet noktasında manaları taşıyabilecek olan maddeyi de ona göre dizayn etmiştir. Tıpkı ne gibi? Kainatın temsil noktasında namazını kılan insanın, Namaz ile bütünleşmesi gibi bir deve namaz kılamaz. Deve'den namaz kılmasını bekleyemezsiniz. Attan at secdeye varamaz. Çünkü secde makamı secdenin kavramı ile atın maddesel yapısı arasında bütünlüğün olması gerekir. Bu secdenin yapısı ile mana yapısı ile maddesel yapısının arasındaki bütünlük sadece insanda mümkündür ki o motif, secde motifi insanda gösterilmiştir. O ilahi beste insanda neticeyi vermiştir. O noktadan madde de önemlidir. O kavramı taşıması noktasında önemlidir. İşte Fatiha önemlidir. Fatiha kelimesi önemlidir. Fatiha'nın binler esrarı, Fatiha'nın içsel derinlikleri, manasal gerilimleri ve titreşimleri, ince ayarları, biz sadece Fatiha'yı duyuyoruz. Acaba gönlümüzün kompütürünün içerisindeki o ilahi küçük latifeler, göremediğimiz şeyler, duygular, düşünceler, Fatiha'nın o taşımış olduğu kavramdan nasıl etkileniyor? Nasıl çalkalanıyor? Derinliklerini bilemiyoruz. Ancak bir şey hissediyoruz. Ya diyoruz rahatladım veya işlerim açıldı veya içime bir huzur geldi. Anlamaya başladım. Bu güzel diyorsunuz. Bu iyi diyorsunuz. Bu pozitif daha evrensel manada diyorsunuz. Tabi bunu kim diyor? Latifeleri Fatiha ile paralellik içerisinde olanlar diyebiliyor bunu. Yoksa Fatiha ile paralellik içerisinde olmayanların sistemini Fatiha ne yapıyor? Bozuyor. Velid bin Muhire'nin... Kafasını duvarlara vura vura, Ebu Cehil'in kafasını duvarlara vura vura, Ebu Leheb'in çıldıraraktan ölmesinin sırrının arkasında yatan şey, Kur'an-ı Kerim'in taşımış olduğu kelimelerindeki o mana geriliminin o insanlar üzerindeki depresyona, strese ve tahribata ve elleri kurusun ayetinin gerilimine çarpılması. Çarpılmışlardır yani, çarpılmışlardır. İşte Fatiha'nın kelimesi de ve o kelimenin taşımış olduğu mana da. O mananın maddesel anlama yansıması Fatiha kelimesidir. Gayb alemindeki tüm mahlukatın kulluk dediğimiz kavramın maddesel anlama yansıması insandır. Mana aleminde bir kulluk denilen kavram var. Okulluk kulluk kime yansımıştır? Kulluk ne olmuştur? İnsaniyet olmuştur, insan olmuştur. İnsaniyetin mana platformundaki adı nedir? Kulluktur. Kulluğun madde planındaki adı nedir? İnsandır. Kulluğun mana platformundaki adı insan. İşte o noktadan, o kelimelerin Başka bir kavrama çevrilmesi mümkün değil. Çünkü o kavramı, o manayı taşıyabilecek olan sadece ve sadece o kelimelerdir. Mealleri okuyalım tabii ki. Ancak Kur'an-ı Kerim'in orijinali ancak o kavramları taşıyabilir. Risale-i Nuru işte Türkçe'ye falan yani daha anlaşılır, daha sade bir hale çevrilmemesi noktasında. Çünkü Kur'an-ı Kerim'den kopup gelen hikmetleri var. O her bir kelimenin taşımış olduğu, Kur'an'ın bir hologramı olduğu için taşımış olduğu o manayı ancak o kelime kapsayabilir. Ancak o kelime onu taşıyabilir. İşte Fatiha. Bak, açılımların sırrıdır. Sırların hazinesinin giriş kapısı da Fatiha'dır. Bismillahirrahmanirrahim'den sonra Fatiha. Kur'an'ın fihristidir Fatiha. Kur'an'ın giriş kapısıdır. İlk suredir. Fatiha. Evrenin kapısıdır. Mana kapısıdır. Hand Allah'ın Rabbil Alemin Rahman Rahim. Fatiha'nın bu yasalaşmış olan kelimelerini değiştirmeden bir şey veriyoruz. Yani bir Meal veriyoruz burada. Yasalaşmış olan o kelimeleri değiştirmeden nedir? Hamd Allah'ın, Rabbil Alemin, Rahman Rahim. Din gününün maliki, meliki, yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden isteane edileriz. Bizi sırat-ı müstakime hidayet eyle. O yol ki kendilerine nimet verdiklerinin yoludur. Mabuddin ve dalilin değildir. Şimdi... Fatiha'nın temel kelimeleri bir açıdan e, açık Türkçe'ye çevrilmek istenmiş. Ancak mana dediğimiz gibi bu kelimelerle taşınmıyor. Ancak elhamdülillahi rabbil alemin, er Rahim, bu kelimeler, er Rahman, rahim. Yani bu kelimeleri şimdi böyle tek tek ince analiz Analize edeceğiz. Kimyasına inmeye çalışacağız. Her bir kelimenin dizilimindeki inceliklere nüfuz etmeye çalışacağız. Allah'ın izniyle. Ancak nüfuz ederken de şöyle bir birazcık hafif bir şey oldu. Bir öyle dikkatler gerildi. Bir ara verelim. Güzel bir müzik eseri arası verelim. Şöyle güzel bir şey değişik bir şey ayarlayın arkadaşlar bugün şöyle farklı hoş evrensel bir müzik dinleyelim Allah'ın izniyle ondan sonra Fatiha ile de alakalı olabilir sevgili Hasan Hüseyin artık onun yorumunu ben sana bırakıyorum o hocam diyorsun yani hakikaten zor bir soru sordum ben nasıl kalkacağım bunun altında? değil mi bilhassa bu eserden sonra sizde bir Biraz istirahat edin inşallah ben de birazcık. Ondan sonra dizilerdeki incelikler, biraz meridyen paralel koordinatları ruh platformuna doğru bir ayar, rektefasyon, rektefeye gireceğiz Allah'ın izniyle. Rabbim bizi rektefeye soksun. Hani arabalar piston ayarı işte e, şanzıman yağı filan böyle bir rektefeden geçiyor. Motor sıfırlanıyor ya mananın içerisindeki derinliklerde Latifelerin rektefesini inşallah Rabbim bize nasip etsin. Oksitlenmiş yerlerin zımparalanması, temizlenmesi, pasta çekilmesi oralara. Yansıtıcı gücün artması. Bazı yerlere şok etkinin olması. Çünkü her bir kelimenin taşımış olduğu manalar, sizin duygu aleminizde açılımları şok etkiler. Ne yapar? Pil mesela bir pil düşünün. Doludur. Ancak uzunca süre kullanılmadığı için o pil, bakarsınız zamanla bitmiştir, atıl duruma gelmiştir. Ona bir şok etki yaptığınızda bütün o negatifler pat artı hale gelmeye başlar, pil tekrardan canlanır. İnşallah şu mana derinliklerinin içerisinde atıl durumda kalan, dini literatürdeki adı gaflet olan bazı latifelerin açılımı ve anlaşımı, İnşallah sağlanır. Rabbim bunu bizlere, hepimize, diliyene nasip etsin inşallah. Evet programımız devam ediyor sevgili dinleyiciler inşallah ee, Kelimelerin üzerindeki manalar Aslında bu da bize bir açılım sağlıyor Her şeyin üzerindeki eşyanın hakikatini bana göster diyor ya Olay budur işte Eşyanın taşımış olduğu manadır Hakikat nedir? Ona verilmiş olan vazifedir Hakikat ona verilmiş olan insanın hakikati kulluktur. Kainatın hakikati yansıtmaktır. İsimleri yansıtmaktır. Hakikat noktasında görebilmek, onun adına bakabilmek, Allah ahlakıyla ahlaklanmak. O çünkü kendini görmek, yani kendini bize bildirmek, kendi güzelliklerini sergilemek, hep güzelliklerin sahibi, sonsuz güzellikler sahibi. Hep güzellikleri temaşa etmemizi, görmemizi istiyor. Ve bunun için kainatı yaratmış. Güzellikleri yansıtıyor. Mühim olan güzellikleri görebilmek. Hakikat budur. Zahiren bakıyorsunuz çok böyle ters, tezat, kötü gibi, kerih gibi görünen şeyler var. Ancak arka planında yine güzellikler var. Çünkü güzelden gelen her şey güzeldir. Çirkinlikler bizim içindir. Sebepler dünyasına yansıma noktasında. Kötülükler falan filan bunlar bizim içindir. Zıtlıklar bizim içindir. Onun cephesinde, onun e, diyelim bakı, boyutunda her şey güzel. Bir şey diyor ya, ya dolayısıyla güzeldir ya direkt güzeldir. İşte bu noktada çünkü güzel, güzel, güzel. Güzel görür, güzeli güzel. Güzelden gelen her şey güzeldir. Ancak biz onu algılamadaki bazı e, şeylerden dolayı, yani e, sebepler dünyasındaki bazı imtihanlardan dolayı mesela çok Farklı şeyler var tabi yani maddelere Yüklemiş olduğumuz çok farklı bizim Kavram kaymaları var Kavram kaymalarından dolayı Kavramların Madde üzerindeki kavramların Kısa devre olmasından dolayı Biz onlara kötü diyoruz Çirkin diyoruz Aslında o kısa devrenin Kısa devreyi yapan biziz O madde üzerindeki manada kısa devre yok Bizde kısa devre var Anlamıyor anlamama noktasında. Mesela diyelim ki bir zilzal olayını düşünün. Bir yıldırım düştü falan filan. Bunlar bize göre şeydir. Yani, yani müsibetler bize göredir. o müsibetlerin de rahmet noktası vardır. Hani İmam-ı Gazani'nin ifadesiyle o kavmin başına gelen o yağmur bulutu onlar için rahmetti diyor. Rahmetti. Çünkü onların küfür hallerine son verdi. Bu noktada rahmettir. O açıdan her şey rahmettir. Çünkü o rahmandır. Bizi öyle tanıtıyor. Rahman ve rahim olarak tanıtıyor. Bu iki parola işaret gibi askerde hani derler ya bir taraf parolayı verir diğer taraf işareti. İşte kainatın da parola işareti rahman ve rahimdir. Kainata rahman derseniz rahman ismini söylerseniz size rahimiyet ile muamele yapar. Rahmiyet yüzünü gösterir size kainat. Doğru paroladır çünkü. Güzel gören güzel düşünür, yansımalıdır. Alemin kötülüğünden değildir, dünyanın kötü olduğundan değildir. Sizin aleminizin karışık olduğundandır, sizin aleminizin kötü olduğundandır. Evrende her şey güzeldir. Çirkinlik, alem, insan alemindeki kavram kaymalarından ve kısa devrelerinden kaynaklanır. Hulâsa, işte tüm bunların hepsini rektefeye sokan, bunların hepsini dizayn eden, düzene koyan Fatiha'dır. Kelam açısından, ihtişamı hakikaten Allah'ın bir mucizesi. İki o kelimeden son harflerine kadar her şey içerisinde, bütün o kelimelerinden her şeyin içerisinde öyle bağlantılar, öyle gizli esrarengi sırları barındırır bünyesinde. Bünyesinde barındırır. Buna bir örnek verelim. Şöyle. Geçenlerde birisine e, bir konu hakkında bir şeyler anlatmaya, ifade etmeye çalışıyoruz. Daha net olarak. Çünkü olay baya bir farklı. Benim çok yakın bir arkadaşımın başından geçiyor. E, Kur'an-ı Kerim okurken okuyorum diyor. Arapçasını okuyorum ancak e, şey öyle bir hal oldu ki annem aklıma geldi. Anneme yoğunlaştım böyle annemle alakalı çok ince duygu gerilimlerine, duygu hassasiyetine büründüm bir anda diyor. Ve tak ettim. Ya acaba okuduğum ayet nedir? Neden birden bire bu duygu bana geldi? Şimdi beyin bir alıcıdır. Evrendeki information denilen evrensel bilgiyi sav vahyi alan ve deşifre eden bir alıcıdır insan beyni. Ve Kur'an-ı Kerim'den çıkan o kelimeler o beyinde, o yapıda öyle bir tesirat yapıyor ki annesini birdenbire hatırlıyor. Annesiyle alakalı duygu gerilimlerine giriyor. Ve açıyor bakıyor. Annelerinize öf bile demeyin, şu falan. Onunla alakalı bir ayet ki bizim arkadaş Kur'an mealini şunu bunu da bilmez. Böyle bir hadiseyle karşılaşıyor. Ve o ayeti okurken ki o gerilimi, o titremesi, o içsel hadisesi, içsel hassasiyeti sadece bu kadar değildir. Belki o gerilim, o hassasiyet ona öyle bir format atmıştır ki, Birkaç hamle sonra annesine belki of diyecek, öf diyecek. Ancak of ve öf demeden önce Kur'an-ı Kerim'in o gerilimi, manyetizması ve manyetik alanı onun o duygu aleminde bir e, tedavi yapıyor. Bir tedavi yapıyor. Anlaşılmayı sağlıyor. Şimdi bilgisayarlarda çok enteresan programlar vardır. Bu programlar... E, mesela... Eğer bilgiler arasında kopukluklar varsa, çok basit bir bilgiyi yükleseniz de bilgisayar anlayamayabilir, yapamayabilir, gerçekleştiremeyebilir. Bilgiler arasında entegrasyon lazım, koordinasyon lazım, uyum lazım, bağlantıların doğru noktalarda birbiri içerisine girmesi lazım. İşte Kur'an-ı Kerim'in yapısındaki o kelimeler, Fatihan'ın içerisindeki o kelime yoğunluklarının taşımış olduğu kavramlar kopuk olan latifeleri, oksitlenmiş olan latifeleri birbiriyle entegrasyon noktasında güçlük çekilen latifeleri uyuşturuyor. Yani sizin fıtratınız ile mesela fıtrat ana yapı, ana program geçenlerde bunu matriks olarak açıklamıştı. Evreni ve onun sırlarının devamını sağlayan ana programın adı fıtrat. Onun ile sizdeki nefissel bazı hadiseleri, nefisi öldürmek değildir aslı olan nedir? Nefsi ıslah etmektir. Nefsi ıslah etmek nedir? Nefsi ruh paraleline getirmektir. Ruh ile uyum haline getirmektir. Islah budur. Yoksa nefsi öldürmek doğru değildir. Yani doğru değildir de derken asıl olan nefsi ıslah etmek ruh ile onun arasında ruh programına yaklaştırmaktır nefsi. İşte Kur'an-ı Kerim'in o oluşturmuş olduğu yapı ve e, format atmalar nefsi ruh platformuna uyum sağlıyor. Ama biz bunu direkt olarak göremiyoruz. O arkadaşımız bir manada direkt olarak nasıl gördü? Bir cüzünü gördü bir parçasını gördü ya dedi ben dedi şunu okurken şu ayeti okurken pat birdenbire annem aklıma geldi Allah Allah dedi halbuki Allah Allah Allah Allahu Ekber'dir o Allah Allahu Ekber sırrı içerisinde o kadar derinlikler var ki onun o hissettiği şeyin de çok çok çok çok, çok derinlikleri var o bir parçasını yakaladı onun. Dediğimiz gibi az önce belki birkaç hamle sonra annesine öf diyecekti ancak o ayet öyle bir format attı kendisine öf demedi. Veya annesinin o anda belki başında bir şey vardı o ayetin öyle bağlantıları vardı. Yani düşünelim ki bir bahçeyi düşünelim o bahçede bütün çiçekler aynı toprakta yetişmesi noktasında birbiriyle bağlantı içerisindedir. İşte aynen onun gibi Kur'an-ı Kerim bütün latifelerin içsel ve o latifelerin dışa yansımasıyla olan platformlarla hepsiyle bağlantılıdır. Sizin içinizdeki yapıyı rektefe ettiği gibi o iç yapının dışa yansımış olan bozulmuş kısımlarını da rektefe eder. Çünkü vahyin böyle bir özelliği vardır. Vahiy girdiği toplumu, girdiği ferdi. ...girdiği yeri aydınlatır... ...oraya can verir, ruh verir... ...ama nasıl verir? Sizler bir parçasını görürsünüz... ...dersiniz ki... ...bir jimnastikçiyi düşünün... ...namazın... ...ne parçasını görmüştür... ...güzel bir beden antrenmanı olduğunu görmüştür... ...bak demiştir, bizi yoktan var eden... ...sağlıklı sistem, metabolizmamızın... ...sağlıklı çalışması için... ...de namaz önemlidir demiştir... ...ilahiyat noktasında... Şey yapmış birisini ihtisas sahibi olmuş bu Allah'a kulluğun bir makamı bir temsildir namaz böyledir demiştir bir akapunktur uzmanı işaret parmaklarını kulağın arkasına götürmekte akapunktur merkezlerine veya el bağladığında enerjinin dönüşümü veya bağırsaklara akapunktur uygulamayı göz önüne getirmiştir ilahir. Herkes namazın belli bir parçasını görür. Aynen onun gibi herkes Kur'an-ı Kerim'in kendi üzerindeki bir tesirini görür. Ancak onun binler tesiri vardır. Fatiha'nın tıpkı binler açılımı olduğu gibi. Açılımlar bitmez. Açılım içinde açılım vardır. Oluşumlar bitmez. Oluşum içerisinde oluşum vardır. Evren statik değildir. Sürekli olarak açılır. Durmaz, bitmez. İşte Fatiha bitirmeyen bir sırdır. Bitmeyen bir sırdır. Çünkü sırdan gelir. Sır nedir? Sır işte budur. Sessizliktir. Sır şu dile dökülemeyendir. Beyninizde 600 kelimeyi bir dakikada düşünürsünüz ama dilinizi onun 150-200 tanesine anca dökersiniz. İşte tıkanıyor latifeler, yani dil noktası yetmiyor. Duygularınız taşmak istiyor, sır bu dünyada açılmıyor. O sırrın açılacağı başka platformlar var, başka yerler var. Yani düşünün ki, düşünün ki bir balina örnek verilir Risale-i Nur Mecmalarında. Der ki bir balina düşün, küçük bir havuzun içerisinde. Sağa dönüyor, kuyruğunu vuruyor, sola dönüyor, kafasını çarpıyor. Anlarsın ki diyor, bu balinanın yeri burası değil. İşte Kur'an okudukça, latifeler açıldıkça bu dünyaya sığmıyorsunuz, taşmak istiyorsunuz. Latifeler başka platformlara sıçramak istiyor, yetmiyor bu dünya size. Ancak burada sizi yoktan var eden size bir gaflet formatı atıyor. Gaflet formatı sizin için rahmet oluyor. Tabii gaflet içerisinde de bir rahmet vardır. Tabii bu gaflet ondan uzaklaşma babında değil. Ondan uzaklaştıran gafleti kastetmiyoruz. Sadece bir örnek noktasında anlatırsak herhalde inşallah net anlaşılır. Bir zamanlar bir Allah dostu varmış. Latifeler öyle açılıyor ki burun latifesi açılıyor. Ve günahın kokusunu almaya başlıyor. O kadar rahatsız oluyor ki dağlara kaçıyor. Dağlarda, ya Rabbi bu hali benden al, ben çok kötüyüm, yani dayanamıyorum diyor. Bak o latife açılıyor ve onun için azap oluyor, ızdırap oluyor. Şimdi sizin Basir isimindeki o latifenin açıldığını düşünün ki, yolda giderken insanları, insan dediğimiz çok Farklı mahlukat olarak da görebilirsiniz yani. Değil mi? O insaniye, o maddenin üzerindeki hayvan manasını da görebilirsiniz. Melek manasını da yani hakikati görürsünüz. Gören göz değildir. Ötesini görürsünüz. Çünkü o latifenin frekansı dalga boyu genişlemiştir. Hulasa, Fatiha hem latifeleri açar, hem o latifeleri istikamet noktasında kısar. Yani Fatiha bir regülatördür. Regülatör nedir? Regülatör, gelen enerjiyi optimum seviyede tutan, standart seviyede tutan bir cihazdır, bir programdır. Şu bilgisayar 220 volt enerjiyle çalışır, bazen şehir ceyranı 245 voltla gelir veya 190 voltla gelir. Ancak regülatörden geçtiği zaman hep 220 olarak bilgisayar ekranına yansır. İşte Fatiha latifeleri istikamet noktasında açar. Kafanıza göre şifreler attığınızda, bir öğreticisiz şifrelere girdiğinizde ve tekrarladığınızda başka boyutlara intikaller olabilir. Açılır ancak acaba nereler açılır? İşte Fatiha istikamet noktasında. Bizi ihtina sıratel müstakim, doğru yol üzere istikamet noktasına götür sırrı Fatiha'nın içerisinde olduğu için Fatiha istikamet noktasında bir açılım sağlar. Hamd sırrı. Hamd yine bunun içerisindedir. Yoksa bizim için bazı şeyler zalatiflerin açılması bu dünya boyutunda istikamet noktasında açılmaması çok büyük zararlar çok büyük zahmetler getirebilir. O noktada yine Fatiha istikamet noktasında önemli. Şimdi bugün bahsettiğimiz genel konuları şöyle birazcık toparlarsak inşallah yavaş yavaş programımıza da son verelim. Kelimelerin üzerine yüklenmiş olan kavramlardan bahsettik, manadan bahsettik. Ve bu manaların insanın enerji yapısındaki tesiratından bahsettik. Ki bununla alakalı küçük bir paragraf daha açalım. Şöyle, nasıl ki yapılan yanlışlıklar evrenin yapısında olan bir program vardır. Evren bir yansıtıcıdır, evrende dönüşüm vardır. Nasıl güneş doğar ve batar? İnsan doğar ve ölür. Nasıl böyle bir yapı var? Ekersiniz ve biçersiniz. Yağmur yağar, toprak emer. Nasıl bunlar kanundur? Aynen bunun gibi yapılan iyilikler iyilik olarak size döner. Yapılan kötülükler de kötülük olarak size döner. İşte yapılan şayet bu iyilikler veya yapılan kötülükler, Evrenin ozon noktasında yani bizi zararlı ışınlardan koruyan o perdeye tesir eder. Nasıl madde planında evrenin yapısına uygun olmayan bazı gazlar ozon tabakasını deliyor ise evrenin bir de mana ozonu vardır. Yapılan zulümler, işkenceler, haksızlıklar ilahir negatiflik manasında olan gösteriler ve sunumlar, evrenin mana platformunu deler. Deler, açar, yedikler açar, menfezler, kapılar açar. Büyük kainat olan insanın alemindeki yanlışlıklar da, aurada gedikler açar. Ancak, dediğimiz gibi, Fatiha'dan çıkan, sırlardan çıkan, bu manalardan, bu kelimelerden çıkan kavramlar ve değerler, oraları tedavi eder, oraları kapatır. Bu noktada bize düşen nedir? Bu noktada bize düşen evrensel bir lisan ile pozitif enerjiyi arttırmak. Pozitif enerjiyi ne kadar artırır, ne kadar yoğunlaştırır isek o kadar dönüşüm noktasında bize hayırlara gelir. İyiler iyilerle beraberdir. Yeryüzü bir cennet olur. Ancak yine evrenin bir yapısı vardır hikmet noktasında. Kötüler artarsa zararı size de olur. Yani kötülerin ve iyilerin, artıların ve eksilerin bir mücadelesi vardır. Bir savaşı vardır. İşte bu savaş insanı kemalata erdirir. Fatiha kötülükleri de istikamet noktasında açar. iyilikleri de istikamet noktasında açar. Zıtlıkları ihtinat sıratel müstakim sırrı üzerinde geçirir. Sırat üzerinden geçirir. Sıratın uçurum tek bir hat. Sağ tarafı sol tarafı gibi düşünün. Sağ taraf bak artı sol taraf eksi. Kadın erkek. işçi patron. Doğu batı. Laboratuvar cami. Yani hep böyle madde mana. Ruh Madde hep böyle zıtlıkları ne yapıyor? Dünya ahiret. Tüm bu zıtlıklar kimde birleşiyor? Efendimizde. de ihtinastıratel müstakimin temsiliyet noktasındaki makamı kimdir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. İşte Fatiha şeytanı da istikamet noktasında kullandırıyor, melekleri de istikamet noktasında kullandırıyor. Tek taraflı olmaz, tek kalp olmaz, tek madde olmaz. İkisinin entegrasyonu olur. Ancak bir şart vardır. Eğer ki madde bizi ahiretten ediyorsa o zaman tercihi manadan dolu, manadan yöne yaparsınız. Çünkü nedir? Ahiret dünyadan hayırlıdır. Evet programımıza dilerseniz güzel bir müzik eseriyle son verelim. Son olarak Rabbim bu hafta bahsedeceğimiz... Fatiha'nın sırlarını bizlerde açsın diyelim, ilmi isteyene veririm diyor. Eğer ki iç spikerinizin güçlenmesini istiyorsanız, ruhunuzla vicdanınızla içsel manada haberleşmek, telepatik olarak iletişim kurmak istiyorsanız, ruh spikeriniz ile konuşmak istiyorsanız size bir sır. Fatiha'nın ilk iki ayetini sürekli olarak okuyun. Sen yücesin, bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten sen her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın.